Çıplak Ayaklarla Dans Programı'na hoş geldiniz. Ben Mihran. Bu hafta tiyatro medresesi ve seyyar sahneden yakın dostumuz Nesrin Uçarlar var. Merhaba Nesrin. Merhaba. Merhaba Mihran. Ee, bu hafta sonu başlayacak çok zengin bir e, online buluşma gerçekleştiriyorlar. Towards Constellations. Bugün hmm. e, Nesrin'le bu festivalin e, programı hakkında konuşacağız. Ama ben şöyle bir başlangıç düşündüm aklımda. Bu e, buluşmayı gerçekleştirene kadar farklı birçok yapı taşlarından geçtiğiniz monodrama gibi ki bizim de hmm. da hmm. yurt dışından workshop için ağırladığınız... ...gruplarla ortak çalışmalar yaptınız. Yani bu festivale size hangi yapı taşları getirdi? Biraz oradan başlayalım mı diye düşündüm. Tamam, aslında tabii bundan iki yıl önce e, Grotowski Work Center diye kısaca bahsedebileceğim... ...İtalyadaki, Ponte e, gruptan Open Program isimli bir alt grubu var onun. E, oradan Mario Biagini ve ekibi e, bir atölye için gelmişlerdi medreseye... E, ve de atölyenin akabinde ya da öncesindeydi sanırım e, bahsettiğim gibi monofeste iki oyunlarıyla katılmışlardı. Sonra da atölye verdiler. E, ve o dönem işte bir süre birlikte deneyimledik hem festivali hem atölyede işte yaptığımız, e, ürettiğimiz işlerin e, yakınlığını işte aslında hem sanatsal hem başka açılardan da bir e, ortak e, medrada bulunduğumuzu fark ettik öyle söyleyeyim. E, ve Mario e, bir başka festival önerisiyle geldi. Yani aslında gene bu festivale benzer içinde bitmiş işlerin olabileceği ama bir yandan da e, başka işlerin de yapılabileceği. Daha doğrusu bu Celal'in de aklında olan bir şeydi. E, çünkü bu Bitmiş monof işlerden oluşan monofestlerde böyle bir tür bir doyuma ulaşmış gibiydik. Yani çok hmm. iyi oyunlar seyrediyoruz. Arkasından işte e, oturumlar yapılıyor, soru cevap oturumları oluyor ama bitmiş işler üzerine konuşmak biraz daha zor oluyor. Aslında belki devam eden işler üzerine konuşursak daha e, alışverişin e, mümkün olabileceği bir süreç geçiririz. Yani teatral ...estetik e, e, görüşlerin paylaşılabildiği, eleştirilerin üretim sürecine dahil olabildiği bir şey olur belki diye Hı -hı. düşünmüştü. E, Celal zaten böyle bir fikri vardı. Mario da bu fikri e, beğendi ve daha sonra o da dedi ki o zaman biz de open program olarak İtalya'da yaptığımız yaz kampını burada yapalım. E, Hı -hı. Ve e, o, kampın, e, o kamp süresince üretilecek işleri de e, kampın sonunda bir festivalde sunalım. E, neyse çok uzattım. Geçen sene e, böyle bir buluşma yaptık. Adı da Constellations'tı. E, bunu Türkçe'ye çevirince bir garip duyuluyor. O yüzden aslında böyle İngilizce söylemeye devam ediyoruz ama. Ve işte e, Constellations takım yıldızlar gibi bir şey demek gökyüzündeki Hı -hı. işte takım yıldızlar. Yani aslında böyle daha çok bir karşılaşmalar diyebiliriz belki buna öyle bir... E, içeriği vardı ya da amacı vardı. Özetle de şöyle bir şey oldu. 3 hafta boyunca open program e, atölyesi yapıldı. Ama bu atölye iskelet oluşturuyordu 3 haftalık programı. Ama onun yanında da e, işte felsefe, antropoloji, e, dans, müzik, tiyatro, e, yoga vesaire böyle pek çok Alanda aktivite adını verdiğimiz bir takım etkinlikler yapıldı. Yani Etkinlik katılımcılar üç hafta mesela. boyunca mı orada kalmışlardı yoksa hani girip çıkabildiği dahil olduğu olmadığı atölyeler mi vardı? Aslında çoğu 3 hafta, evet çoğu 3 hafta boyunca buradaydı ne ve yaklaşık gerçekten 80 kişiydi ve böyle bir tür Birleşmiş Milletler Peki, <gülüyor> oturumu evet. gibi yani şu <gülüyor> anlamda dünyanın her yerinden insan vardı gerçekten çok fazla coğrafyayı kapsayan bir buluşma olmuştu hı hı. ve de bu insanlar hem open programın temel yaz kampına katılıyorlardı hem de onun dışında kalan zamanlarda işte bizlerin verdiği bir takım bizlerin ya da dünyadan yine bir takım eğitmenlerin verdikleri çeşitli alanlardaki eğitimlere katılıyorlardı bir yandan kendi işlerini üretiyorlardı bir yandan işte başka atölyelerden besleniyorlardı bir yandan da her zamanki gibi biliyorsun medresindeki işlere koşturuyorlardı <gülüyor> e, o yüzden e, çok çok çok ilginç bir haftaydı yani bir aydı daha doğrusu festivali eklersek aslında son 3-4 günün her toplam bir ay e, birlikteydik ve ee, siz bunu zaten devamlılığı olan bir şey olarak tasarlamıştınız aslında bu evet, sene gelecek yani, sene. Ve bu buluşmalar belki biraz daha formatları değişecek tartışıp üstüne biraz daha konuşup e, hı hı. yapacaktınız. Şimdi mecbur bir online e, olarak devam ediyorsunuz. Evet, aynen öyle oldu. Yani hatta bittiği gün e, sabah uçakları vardı, geri döneceklerdi. O gece biz yeni kancelayasızla konuşmaya başlamıştık. Yani ha, yani eskiden neler değil. oldu, işte eksikler nelerdi, fazlalıklar nelerdi, neler işledi, neler işlemedi. E, daha o gece başlamıştık konuşmaya. Yani bu bir sonraki seneyi. Evet ama ee, işte bu bunun da tabii kendi içinde avantajları dezavantajları var ama hani online festivalde bu sefer gerçekten sizin oraya gelemeyip ama çalışmalara hı. katılacak bir sürü farklı ülkeden insan olacak. Yani online buluşmanın da böyle bir avantajı oluyor. Evet aslında gerçekten buna belki de festival dememeliyiz diye düşünüyorum. Ben de bir yandan bu festival diyelim ya da bu buluşmanın açılışında söyleyeceğim şeyleri düşünüyordum da az önce radyo programından Hı -hı. önce. Yani belki de bu bir festival değil. Çünkü festival gerçek anlamıyla bir arada olmayı gerektiriyor. Bu bu bir, tam böyle aynı anda hepimiz bir arada olamıyoruz. Ya da sadece etkinlik sırasında değil, etkinlik dışında da, hani o gündelik hayatta da birlikte olmak. Festival biraz böyle bir şey. Hani tiyatro Hı -hı. gibi. Tiyatroda da gerçekten orada insanlar olduğunda on tiyatro oluyor. Şimdi ne kadar... E, kayıt edilmiş işleri izlesek de orada böyle bir aynı deneyim yaşayamıyoruz. Yani bir tiyatroya evet. gitmiş gibi olmuyoruz. Aslında doğru kelime gerçekten de bence dediğin gibi buluşma. Bir tür buluşma. Başka bir mecrada, başka bir mekanınızda belki mekan diyebilirsek buna. Bir buluşma. E, ve, ama yine de dediğin gibi pek çok açıdan içeriği e, önceki yıldan şu an çok farklı değil gibi görünüyor. Biraz belki de bu buluşmalar sırasında bu içeriklerin işleyip işlemediğini anlayacağız. Yani o bir verdiğimiz dersleri işte online mecrada verirken acaba içeriğin de düşünmek gerekecek mi tekrar? Bu içerikleri yeniden yapılandırmak gerekecek mi bilmiyorum. Ama özetle şimdilik programdan bahsedebilirim ne tür şeyler evet, olduğunu. Evet bence de çünkü felsefeden müziğe yani hı hı. Iı, hareket makamından ıı, yani bir, çok fazla şey var gerçekten. Evet aslında temelde de şöyle kategoriler var onları söyleyerek başlayabilirim. Ee, yani bir takım kategorilere ayırdık bu uf, etkinlikleri öyle söyleyeyim. Ee, bunlardan bir tanesi e, laboratuvarlar, laboratuvar e, ismiyle andıklarımız. İşte bunlardan bir tanesi dinleme laboratuvar. Geçen sene de buradaydı Charles, Avustralya'dan bir e, işte dinleme üzerine dersler veren bir insandı. Gerçekten yani nasıl dinliyoruz, neden dinliyoruz, neyi dinleyemiyoruz gibi bir takım soruların cevaplarını araştıran bir Laboratuvarda. Burada sanırım bir takım bu laboratuvarların farkı diyelim derslerden şu olacak bir takım küçük ödevleri olacak katılımcıların işte dinleme üzerine belki bilgisayarı kapattıktan sonra evlerinde ya da çıkabiliyorlarsa dışarıda bir dinleme deneyi yapacaklar ya da deneyimleyecekler ve bunu geri bildirim olarak dersi yürüten kişiye laboratuvarı yürüten kişiye bildirecekler. Bunun Ve gibi bir laboratuvarın var böyle minik minik şeyler. Evet, video laboratuvarı var, müzik ses e, besteleme laboratuvarı var, şiir laboratuvarı var. E, bir de şey var. E, ya bunları da laboratuvar dedik son kez de daha çok çünkü bir anlatmadan ziyade deneyimleme deneme ağırlıklı olduğu için. Bir tür laban tekniği, hareket üzerine bir laboratuvar var. Bir de dans laboratuvarı var. Yani küçük mekanlarda dans nasıl edilir? Hı hı. Daha çok dediğim gibi araştırmaya dayalı. Yani bir tür pratik bölümleri de olan diyelim kısmen laboratuvarlar bunlar. Hı hı. Onun dışında daha ders diyebileceğimiz yani bir e, yürütücünün daha çok konuştuğu karşılıklı soru cevaba dayalı e, felsefe ve antropoloji ağırlıklı e, bir dersler dizisi var. Onlara ee, programı bakarken şeye denk geldim galiba İlke Bifur e, Berar ile yapacak değil mi? O ayrı bir şey onu da sonra anlatırım. İlke bu bir ders verecek zaten şeyde e, lecture serislerinden birinde dersi var. Ee, o daha sonra bir de ayrı bir kategori var. Asıl olay dediğimiz. Ee, o zaman madem ondan da bahsedeyim. Ya da önce şunları belki söyleyeyim. Bu etkinlik kategorilerinden kategorilenen biri laboratuvar, biri ders. Ee, i̇ki tane daha var. Biri düşünce grupları. Daha sonra da senin bahsettiğin şeye geleyim olaylara. Ee, düşünce grupları da bir takım e, moderatörün olduğu ya da olmadığı belli konular üzerine oturup düşünme e, pratiklerinin yapılacağı gruplar bunlar. Onları da ilan ettik bazılarında dediğim gibi bir moderatör var bazılarında yok sadece insanlar buluşup konu üzerine düşünüp bunun çıktılarını belki bizimle paylaşacaklar en sonunda. Bir de Kod webinar. başlıklarını kabaca koydunuz ya da programatör kimse o koydu bu programı. Var var evet. evet zaten web sayfamızı açtığınızda bu kategorilere tıklayarak da her bir kategoriden bilgi edinebiliyor olacaksınız. Evet, evet. Bir de web site, webinarlar var. Web sitesi pardon araya gireyim. TheConstellations.net hani evet. şu an konuştuklarımızı merak edenler varsa Hı -hı. hem ben de tiyatro medresesinin hani sitesi üzerinden de gidebilirsiniz ama kendi Hı -hı. ayrı sitesi TheConstellations.net Evet teşekkürler. <gülüyor> ee, dediğim gibi bir de webinarlar var. da ben de yine öğrendim. Seminerlerin web haliymiş. <gülüyor> webinar. Evet, webinar. Ee, video webinarı var. Yine bir video artı üzerine webinar var. Ee, bir dans webinarı var. Ee, bir de yine bir müzik e, besteleme üzerine bir webinar var. Senin bahsettiğin e, işte bir foyla görüşme ise... E, şimdi bunların hepsi her katılımcının tek tek seçip kayıt olacağı etkinlikler. Bir de kayıt olmayı gerektirmeyen ve e, ya Instagram ya da Facebook gibi e, mecalardan canlı yayın yapılacak olan... Herkese açık olaylar var. Bunlar açık buluşmalar, açık randevular dediğimiz şeyler. Bunlardan bir tanesi ilk gün zaten bir açılış işte toplantısı olacak. İkinci gün hem tiyatro medresesinden hem de ertesi günde open programdan bazı küçük çalışma bölümleri görülecek. Yani Şu an süre giden çalışmalarından bu gruplar bir şeyler paylaşacaklar. Daha sonra bir gün İlke dediğin gibi Franco Bifo Berardi ile bir e, söyleşi yapacak. Şey, pat, açık, açık Radyo dinleyiciler aslında evet. şey, isme çok hakim. Çünkü Serhan Adan'ın çevirisiyle pandemi boyunca Açık gaz Gazetede psikotik çöküntü günlükleri Biliyorum yani her gün aslında onun evet. günlüklerini dinledik biz. Evet evet İlke de dinledi ve bize de bahsetti çok büyük bir tesadüf yani Türkiye o kadar da uzak değilmiş bir ya. yani Türkiye'deki herkesin evet, evet. ya, Açık Hatun'un günlük dinleyicilerin hepsi hı hı. bence çok iyi biliyor. Harika aslında. o zaman onları Pazar günü 20 Eylül Pazar günü şu an saatini hatırlayamam programda bulabilirler oraya bekleriz. Ee, dış. Pardon sen söyle evet son şeyleri Yok söylüyorum. yani bunun gibi her gün e, şu an saatlerini tam bilemiyorum. Biraz da bu tabii saatler e, temelde İtalya saati. Ben Ama, onu de, soracaktım. Hı. Yani biraz program baktığımda mesela on buçukta başlayan etkinlikler var ve başka yani her ülkede bambaşka bir saat formatında tabii ki olacak. Evet evet aynen öyle. Yani ee, temelde program biz size en çok zorlayan Hı -hı. şey herhalde saatleri oldu diye düşünüyorum. Öyle oldu. Biraz da şeyden e, dolayı daha sonra hani ondan bir kolay yolunu mı diyeyim artık bulmuş olduk. Yani biraz da eğitmenin saatini gözettik. Yani o ya da etkinliği yürütecek olan kişinin içinde bulunduğu saat dilimini baz aldık. Zaten aslında böyle olunca çünkü çok fazla eğitmen var dünyanın pek çok yerinden. E, biraz kendiliğinden neredeyse bizim 24 saatimize yayılan bir e, takvim oluştu ama dünyanın çeşitli yerlerinde farklı saatlere tekabül ediyor bu. E, yani bu bizi zorladı doğru söylüyorsun ama şöyle düşündük sonra da zaten çok fazla seçenek olacak ve yani... Hani mutlaka katılırım diyen gece 3'te de kalkıp katılabilir. Mutlaka istiyorum buna katılmak diyen. Buna bir imkanı olmayanlar için de her zaman bu haftalık buluşma içinde bir takım etkinlikler, buluşmalar gerçekleşiyor olacak. Özellikle bu demin söylediğin before ilke buluşması gibi o temel buluşmaları ama daha böyle herkesin aşağı yukarı ayakta olduğu ve işte kısmen müsait olabildiği zamanlara koymaya çalıştık. Ama tabii bu da başka bir zorluk işte yani online buluşma deyince dikkat alınması gereken bir şey. Yani hedef kitleye bağlı olarak tabii ki. Ee, bu arada ekibinizde hani böyle bir online buluşmaları da o anda herhalde koordine eden birileri olacak diye düşünüyorum. Evet bu daha. Bu da e, bir şey çünkü. Hı hı. Evet öyleymiş bunu da yeni şimdi işte <gülüyor> bu hafta sonuna doğru öğreniyor <gülüyor> olacağız çünkü... Ama tabii ki şey var, Open Program ekibinde 5-6 kişilik bir grup var. Gerçekten çok canlı başlar, onlar da çalışıyorlar. Web sayfasının tasarımında tabii gene Erdem ve Kutay arkadaşlar <gülüyor> sağ olsunlar çok harika bir web sayfası yaptılar. Ama bunun bir de arka planı var. İşte uzun Zoom buluşmaları, işte herkese linkler gönderilecek falan filan. Böyle bir ya da Zoom sırasında bir ev sahibinin, o Zoom oturum Hı -hı. sırasında bir ev sahibinin onu... Takip etmesi gerekiyor gibi bir takım aslında yani aslında normalde de tabii festivallerde olduğu gibi bir de arkada o mutfakta bir sürü insan çalışıyor evet. olacak bu gerçekleşebilirsiniz. Biz de medresede muhtemelen hani mimari olarak daha boş olacak ama hani siz bayağı sanki <gülüyor> koşturuyor olacakmışsınız gibi bir his var bende. Bende de bir his var Miran gerçekten ne olacağını yani hiç şu an kimse yok ama bir festival yaşanıyor <gülüyor> hissi garip bir his olacak diye düşünüyorum orada. Galiba yani çok böyle daha itiraf etmem gerekir ki çok nedenleri çok çekiniyordum yani bu işten çok... Ee, ne bileyim böyle kalben tam e, bir şey hissetmiyordum. Aa, harika bir şey olacak falan diye. Ama yaklaştıkça bir kere merak etmeye başladım. Yani ne olacak acaba? Bu nasıl bir şey olacak acaba? Gerçekten e, o bilgisayarla ilişkimiz nasıl olacak? Ya da bizim bir tabi avantajımız var. Biz en azından çoğu oturumu gene birlikte yapıyor olacağız. Yani bilgisayarın evet. başında yalnız olmayacağız. Dördümüz evet. gene birlikte evet. olacağız ama e, yani Yok, galiba demeler. Öyle. Hani şöyle şeyler olacak diye düşünüyorum ben. Hani güzel keyifli geçen bir sohbetin bir atölyenin e, hı hı. sonunda ki olacak o atölye online sonuçta. Hı hı. Hani hı hı. evde tek olan için daha zor ama en azından evet. hani o keyfi bir üstüne bir çay içip sohbetini yapmak. <gülüyor> <gülüyor> evet ya yani gerçekten bunları düşünüyorum. Yani e, yalnız olduğunda ne olacak acaba bilgisayar kapattığında birden hayata dönecek. Ama bir yandan da bir süredir böyle yaşamaya galiba alıştık yani bir şekilde evet. bu birbirimizi böyle görüyoruz işte bir sürü sanat siyazet meselesini böyle takip ediyoruz. Ee, belki işte bunları da konuşacağız yani bunun kendisi bu formun kendisi de konuşulmaya e, hem değer hem de muhtaç bir şey yani içerik bir yana aslına bakarsan. Ee, ...bunu konuşmak... ...yani bir tür aslında şey gibi de geliyor bana... Ee, ...bir tür arşivleme çalışması gibi de geliyor... ...yani normalde biliyorsun festivali yaparken... ...onu 24 saat ya da her etkinliği... ...baştan sona kaydedemiyoruz... ...yani kaydetmiyoruz ya da... ...bunu öncelemiyoruz doğrusu... ...yani yaşamayı önceliyoruz o sırada... Ee, ...burada bizim irademiz dışında da... ...yaşadığımız her an kaydediliyor olacak... ...yani bir şekilde... Ee, daha sonra dönüp bakacağız mesela bu da çok ilginç geliyor bana. Yani daha sonra bunların hepsi kaydedilecek ve istediğimiz zaman tekrar girip bakabileceğiz. Bilmiyorum. Hı -hı. Ee, bilmiyorum bütün bunlar sadece şu an e, bunlar olacak ama bunlar ne demek? Tam bilmiyorum Hı -hı. ne demek olacak bütün bunlar neye ne katkı ya da ne zarar verecek bilmiyorum. Ee, ama yani muhtemelen şeyi düşünüyorum biz başka programlar yaptık bunun üzerine bir Hı -hı. online ders ve atölyeler biraz sohbetini yaptık. Hani ders Hı -hı. verenler şey diyor mesela hani ben hiçbir zaman o kadar parayı uçak bileti vizesi konaklaması verip öyle bir atölye alamazdım. Ben ha. uçak çok keyifli atölyeler aldım diyen Hı -hı. var. Ben çıkmıyorum da diyen var gerçekten. Hı -hı. Yani o biraz... Bence hı hı. Şey ama bence bu online buluşmalar biz gerçek festivalleri yaparken bile hayatımızda paralel olarak devam edecekler. Öyle Çünkü mi diyorsun? Ben de, <gülüyor> Artık geri dönüş yok. <gülüyor> kapı açıldı geri dönüş yok. Yani, yani <gülüyor> siz gelecek sene yaparken belki tekrar fobera değil ama birisiyle ha, yani bir de evet. içini bir e, katacaksınız yani. Gelemeyiz. Yani ben... yeri... Ki dediğin gibi gelemeyenler için bir e, yanda her zaman hiç o gelemeyecek, gelemeyen olanlar için, gelemeyecek olanlar için belki bir e, yanda akan bir şey olacak bu artık dediğin gibi. Yani biraz buna e, direnmek sanki şey gibi geliyor bana. Ne bileyim böyle bir doğa olayına direnmek gibi. Yani bunu daha fazla ya belki de kendimi haklaştırmaya çalışıyorum çünkü bayağı direndim ve şu an artık e, çok yaklaştı. Bunu anlamsızlığını. <gülüyor> Kendi evet. kendime itiraf etmeye çalışıyorum herhalde. E, ve de tabii yani dediğim gibi en çok merak ediyorum ben. Yani hani artık o şeyi geçtim. Ne olacak? Neler doğacak? Nasıl bir alışveriş gerçekleşecek? E, falan gibi şeyleri merak ediyorum. E, yani o Biz yüzden tabii Türkiye'den... Efendim? Şeyi şey söylemedik. Belki bence onu da söylemeliyiz. Bir... E şey, bağış yoluyla mı işliyor? Hani bir ödeme var mı? Ee, var galiba, değil mi? Evet, var. yani evet, O da o e... web sitesi üzerinden, o da zaten bakıyorum. Şimdi detaylı gözüküyor bu arada. Evet, orada bir şey var. Bir takım seviyeler var. Çok Erdem daha iyi biliyor gerçi ama bunları. Yani her bir etkinliği aslında, yani şöyle seçenekler şu, ya tam katılım ücreti ödeniyor ki bu zaten... Bu da çok düşük bir ücret ama ya da e, tek tek her bir etkinlik için e, ayrıca ödemede yapıp sadece ona katılabiliyorsunuz. Hmm. E, o yüzden farklı ödeme türleri var ama bunlarda bile zaten birkaç seviye var yani bir minimum var galiba yani bir tür minimum ödeme e, şey var ya da bir de e, ya dası var yani bunun bir minimum var ya da şunu ödeyerek katılabilirsiniz gibi. Bir de daha fazla ödemek istiyorsanız çünkü bu son kertede bir e, kar amacı gütmeyen bir etkinlik Hı -hı. ve ne yazık ki bu arada e, bunu da tabii söylemem lazım hiçbir fon bulamadık bu etkinliği yapabilmek Hı -hı. için e, Hı -hı. o yüzden tamamen katılımcıların e, yüce gönüllülüğüne kaldı yani bu Hı -hı. mesela eğitimcilere ödeme yapıp yapamayacağımız işte e, yani çünkü biliyorsun biraz da bu işleri bazı insanları ayakta tutmak için de e, yapıyoruz yani medresiyi açmamız evet. gibi bu yaz mesela hı hı. E, kendimizi ve tabii ki bizimle beraber bu yola işte düşenleri ayakta tutmak için o yüzden ama bir yandan da bunu dediğim gibi makul bir e, ücretlendirmeyle e, ve isteyenler için bağış yolu da açarak daha fazla e, kotarmaya çalışıyoruz şu an e, çünkü işte dediğim gibi bir fon bulamadık e, ama detaylar dediğim gibi web sayfamızda e, mevcut şimdi. var. Peki programın sonuna doğru geliyoruz. Hı hı. Ee, acaba söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim şey. Muhtemelen umarım gelecek sene daha göz göze diş dişe bir festival. Hı hı. Bunu şimdiden hı hı. söylüyorum ama başka söylemek istediğim bir şey var mı? Tam tarihler bu hafta sonu başlıyor galiba değil mi? Evet 75, 18. 18'i Cuma evet. günü. Evet. Ee, başlıyor. Cuma günü e, saat, yani İtalya saatiyle 10-12 arası e, başlıyor. Yani ilk etkinlik diyeyim. Yani buna katılanlar için tabii. Ama onun dışında e, açılış toplantısı Türkiye saatiyle 3-5 e, arası. 2 saat. E, 3-5 arası ve bu toplantıda aslında biraz daha bunlardan bahsediyor olacağız. Yani hem e, Open Program ekibi hem biz hem de geçen sene Constellations'da katılan bazı katılımcıların tanıklıklarını dinleyeceğiz. Yani geçen sene ne yaşadılar sonra neler oldu hayatlarında gibi. Ve de Constellations'ın bir belgeseli çekilmeye başlamıştı geçen sene. O belgeselden küçük bir bölüm seyredeceğiz birlikte. Evet o yüzden daha fazlası için bu ortak buluşmaya, bu açılış toplantısına en azından... Herkesi davet etmek isterim. Belki ondan sonra diğer etkinliklere katılıp katılmayacaklarına da o zaman karar verebilirler. Çünkü hala mümkün oluyor olacak bildiğim kadarıyla. Evet, ee, dün de. konuştuğumuz programın hepsinde gerçekten web sitesinde bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Theconstellations.net adresinden hmm. bakabilirsiniz. Hmm. Ee, bu kadar. Evet. Bir şey ister Yok şey yani bir sorunuz bir çıkmaz olursa da bize yazın lütfen. Ee, yani bir teknik ya da başka bir sorun olursa elimizden geleni yapmaya çalışırız katılımını sağlamak için. Çok, çok teşekkürler Nesli'ye. Ben teşekkür ederim Miran'cığım sağ olasın. Bu hafta duygu yoktu. Evet. Biz de e, e, baş başa yaptık programı. E, Hı -hı. Tiyatro medresesi ve seyyarsaneden Nesli'nin uçarlarla beraberdik. Evet. Bu sene ikincisi olacak olan diyelim. Online konuşma. <gülüyor> The World Constellations üzerine konuştuk. Şimdi de bir müzik parçası koyuyorum. Şimdiden sana hoşçakal diyorum Nesrin. Hoşçakal Mehren, sağ ol. Hoşçakal. Ali Can e, Tezer'in e, Gelecekten Bir Dün parçasıyla programı kapatıyoruz. Hoşçakalın. Aldın <gülüyor> al sadı matçı plaka yaklardan namazı can eninin radyo nazamın azodı malayın